Yüce Allah ve onun sıfatlarına iman. 12. Yukarıda yazılı olduğu üzere imanın temelini teşkil eden 6 şart vardır. Bunlardan birincisi yüce Allah'a iman etmektir. Şöyle ki Allahu Teala yüce Allah diye ismini andığımız şanı büyük olan yaratıcı vardır. Eşi ve benzeri olmayan o varlık bütün kemal sıfatlarıyla ile vasıflanmıştır.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 Rezzak, Hakim, Rab, Mübdi, Aziz, Gaffar, Tevvab, Hak gibi Daha birçok mübarek isimleri ve büyük sıfatları vardır Özellikle vücut, varlık sıfatı vardır Bundan başka mübarek sıfatları iki kısmı ayrılır Bir kısmı selvi sıfatlardır ki Kıdem, beka, havadise, muhalefet, hiçbir yarata benzer olmamak Kıyam bizatihi varlığı kendiliğinden oluş, vahdaniyet, ortağı olmamak sıfatlarından ibaret olmak üzere 5'tir Diğer bir kısmı da sübut sıfatlarıdır ki bunlar hayat, ilim, irade, kudret, semi, basar, kelam, tekvin sıfatları olmak üzere sekizdir. Bu sıfatların hepsine birden kemal sıfatları denir. İşte biz böyle kemal sıfatlarıyla vasıflı bulunan şanı yüce bir Allah'a ve O'nun büyük sıfatlarına iman ederiz. Bu büyük sıfatlarla ilgili biraz bilgi vereceğiz. 13. Vücut allah Teala'nın varlığı demektir. allah Teala'nın varlığı haktır ve en büyük varlık O'na mahsustur. O'nun varlığı yarattığı şeyler olmasaydı,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 14. Yüce Allah'ın varlığını ispat için kelam-akayet ilminde ve felsefe kitaplarında pek çok delil yazılıdır. Bunlardan bir kısmını Muvazzah ilmi Kelam Dersleri adındaki eserimizde açıklamış bulunuyoruz. Şimdi burada şüphe yok ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün değişmesinde akıl sahipleri için Allah'ın varlığını, kudret ve azametini gösteren büyük işler vardır. Ali İmran Suresi 190. ayetini okuyup yüksek anlamını düşünmek yeterlidir. Bu ayeti kerimede güzelce düşünülürse, Yüce Allah'ın varlığına kuvvet ve kudretinin büyüklüğüne dair sayısız deliller önümüze çıkar. Bizim bu eserimiz onları açıklamaya yeterli değildir.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 Bizi uyarıyor. Bundan sonra gelen akıl ve anlayış sahipleri o kimselerdir ki ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken her hallerinde Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve derler ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Boşuna bir şey yaratmaktan sen münezzehsin. Sen münezzehsin, bizi ateş azabından koru anlamındaki ayeti kerime, gerçek anlayış ve akıl sahibi kimler olduğunu bize bildiriyor. Bütün bu ayetler İslam dininde aklın ve düşüncenin ne kadar büyük bir önem taşıdığını da bize göstermiş oluyor. Bir hadis-i şerifte düşünce gibi bir ibadet yoktur buyurulmuştur. Gerçekten İslam dininde aklın ve düşüncenin büyük yeri vardır.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 Hatta böyle büyük varlıkları değil, bir zerreden küçük olduğu halde büyük bir duygu ile hayat ve görevini sürdürmeye çalışan bir mikrobu, yine bir zerreden küçük olduğu halde başlı başına bir kuvvet hazinesi olan bir atom cazı düşünmek bile gerçek akıl sahibi bir insan için Allah'ın yüce kudret ve hikmetini tasdik etmeye yeterlidir. Büyük bir nizam ve intizam içinde yaratılan bütün bu güzel ve acayip varlıklar rastgele mi olmuştur? Bunlar bilgi ve hikmetten yoksun olan yahut hayal edilen bir tabiatın eseri midir? Asla böyle yanlış bir hükme hiçbir akıl sahibi varamaz. 15. Yine tekrar ederek diyoruz ki, Yüce Allah'ın varlığı ve büyüklüğünü anlamak ve kabul etmek için bundan önceki maddede anlamını yazdığımız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 Sonradan var olan şey Allah olamaz. Yüce Allah'tan başka ne varsa bunların hepsi hadistir. Sonradan olmuşlardır. Bunlar Allah'ın kudretiyle yaratılmışlardır. Artık şüphe yoktur ki yaratılanlar yaratana mahsus kadim sıfatını taşıyamazlar. Onun ezeli varlığı ile beraber hiçbir şey yoktu. Alemler sonradan yaratılmıştır. 17. Beka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 Her şey yok olmaya mahkumdur. Ancak azamet ve ikram sahibi Allah'ın varlığı kalıcı ve süreklidir. 18. Havadise muhalefet Sonradan var olmuş şeylerden ayrı olmak sıfatıdır. Yüce Allah havadise sonradan var olan şeylere aykırı ve muhalif bulunmak sıfatı ile vasıflanmıştır. Çünkü Allahü Teala yaratılmış şeylerden hiçbirine Hiçbir yönden benzemez Hepsine muhaliftir Hatırlara gelen her şeyden Allahü Teala mutlak suretle başkadır Mükevvanat ve mümkünat Yaratılan ve yaratılabilen Dediğimiz şeyler değişirler Başkalaşırlar Birbirine benzeyebilirler veya sonunda Yok olurlar Birbirlerine benzeyebilirler ve sonunda Yok olurlar Bütün bu ölümlü varlıklar Her hal ve şekilleriyle asla Allah'a benzemezler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 bir yaratıcı olur mu? 20. Vahdaniyet Birlik Yalnız başına olmak Benzeri olmamak Çoğalmaktan, parçalara ayrılmaktan ve eksilmekten beri bulmak gibi Manaları ifade eden bir sıfattır. Bu sıfatları taşıyana Vahid denir ki Gerçekte var olan parçalara bölünmekten ve cüzlerin Bir araya gelerek toplanmasından beri bulunan zat demektir. Bu yüce Allah'a mahsustur. Onun için denir ki yüce Allah zatında, uluhiyetinde, mabudiyetinde ve diğer bütün sıfatlarında birdir. Ortaktan, eşi ve benzeri bulmaktan beridir. Kendisinde artmak, eksilmek, düzleri ayrılmak, başka şeylerle birleşmek gibi haller asla bulunmaz. allah Teala her yönüyle birdir.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 Birden çok yaratıcıların ve mağbutların varlığına inanan milletler ise akla ve hikmete aykırı bir inancın esir olmuşlardır. Böylece gerçeği anlama bakımından büyük bir cehalet içinde kalmışlardır. 21. Hayat Dirilik demektir. Allah kendi şanına mahsus bir hayat sıfatı ile vasıflanmıştır. Allah'ın ilim, irade ve kudret sıfatları ile vasıflanmasının bir gereği olarak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 yaratıcısında bulunmayan bu gibi vasıfları taşıyamaz. Onun için doğa adı verilip gerçekte ilim, irade ve kudretle nitelenmeyen ve varlığı nesnelere bağlı olarak düşünülüp onun dışında varlığı bulunmayan şuursuz bir varlık asla bir yaratıcı sıfatı taşıyamaz. Özellikle böyle bir varlık akıl, irade ve kudret sahibi milyarlarca yaratığın mucidi hiçbir şekilde olamaz. Sonuç şudur ki Kainatın yaratıcısı olan Allah hayat sıfatı ile vasıflanmıştır. Hayül Kayyum'dur. Hem kendisi diri, hem de her şeyi dirilten ve ayakta tutandır. 22 ilim. Bilmek idrak etmek sıfatıdır. Allahu Teala ilim sıfatı ile vasıflanmıştır. Onun ilmi yaratıkların ilmi gibi basit ve sınırlı değildir.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 Doğrulayan bir insan elbette daima uyanık bulunur. Her söz ve hareketini bir edep üzere düzenler. Fena sözler söylemez, fena işler düşünmez. Başkasına sarkıtılık etmez. Hiçbir kimsenin görüp bilmeyeceği bir yerde bile Allah'ın buyruklarına aykırı bir iş yapamaz. Çünkü her yaptığını bilen Yüce Allah'ın varlığına imanı vardır. 23 irade.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 Tadlarda meydana gelmesi ezeli bir iradenin neticesinden başka değildir. İşte bütün bunlar Allah'ın irade sıfatı ile vasıflı bulunduğuna birer şahittir. Yüce Allah hakkında mecburiyet düşünülemez. O her şeyi kendi dilemesiyle yaratır. Hiçbir şeyi yaratmaya veya yok etmeye mecbur değildir. Mecburiyet bir acizlik halidir ki Allah'ın şanına uygun olmaz. Allah dilediğini hemen yapar. Hud suresi 170. ayet. 24 kudret. Güç ve kuvvet manasında bir sıfattır. Ezeli ve ebedi kemal üzere bir kudret Allahu Teala'ya mahsustur. Allahu Teala her mümkün varlık üzerinde dilediğini yapmaya kadirdir. Onları yaratmaya ve yok etmeye Güçlüdür Onun kudretinde nihayet yoktur.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 kudretinden titrer. Onun kutsal emirlerini yerine getirir ve yasaklarından sakınır. Allah her şeye kadirdir. 25 Semi, işitme kuvvetidir. Allah Semi işitme sıfatı ile vasıflanmıştır. Onun işitmesi yaratıkların işitmesi gibi noksan ve hudutlu değildir. Yüce Allah her şeyi vasıtasız olarak işitir. Ancak vasıtalardan ve vasıtalar vasıtasıyla işten de ondan başkası değildir. O gizli ve aşikar söylenenlerin hepsini işitir. Hiçbir şey onun işitme sıfatının dışında kalamaz. Kullarının dualarını ve zikirlerini gizli aşikar dilek ve yalvarışlarını işitip kabul eder ve onları mükafatlandırır.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 Edebe aykırı hiçbir harekette bulunmaz. Melekler gibi temiz bir hayat içinde yaşamaya çalışır durur. Biliniz ki Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bakara Suresi 230. Ayet 27 Kelam Bir manayı belirten, bir maksadı anlatan söz demektir. Güce Allah kelam sıfatı ile de vasıflanmıştır. Onun kelamı, sözü, Harf ve sesten beri ve kadimdir. Başlangıcı yoktur. Yüce Allah kendi kadim kelamını dilediği zaman şanına uygun bir şekilde meleklerine işittirir, bildirir ve anlatır. Allahü Teala'nın peygamberlerine dilediği şeyleri vahiy ve ilham etmiş olması da bu kelam sıfatının bir tecellisidir. Semavi kitaplar hep bu kelam sıfatı ile meydana gelmiştir. Kelamı kadim dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de bu sıfatla peygamberimize inmiş ve asırlardan beri hidayet rehberliği yapmıştır. 28 Tekvin. Var etmek, yaratmak manasındadır. Bu da Allah'ın bir sıfatıdır. Yüce Allah bu tekvin sıfatı ile dilediği herhangi bir şeyi yoktan var eder veya varken yok eder. Yüce Allah'ın bu alemleri yaratıp yok etmesi Kullarını yaratıp yaşatması, onları beslemesi, sonra da öldürüp başka bir aleme onları götürmesi hep bu tekvin sıfatının tecellisiyle olur. Allah bir şeyin olmasını dilediği zaman ona "ol" der. O da olu verir. Yasin suresi 82. ayet. 29. Yüce Allah'ımızın kutsal sıfatlarına ait verdiğimiz bilgiye bir özet yaparak deriz ki Yüce Allah'ın varlığı ve birliği, büyüklük ve kudreti, ezeli ve ebedi oluşu ve diğer yüce sıfatları apaçıktır. Bunları inkar etmeye, düşünüp de doğrulamamaya imkan yoktur. Bir düşünelim. Bu kainatta hiçbir şeyin kendiliğinden var ve yok olmamayacağına, kendiliğinden kımıldanamayacağına ilim ve fen haber vermiyor mu? Biz ise milyonlarca alemin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 onun bir gayeye, bir hikmet ve düzene bağlı bulunduğunu görür. En büyük varlıktan en küçük varlığa varıncaya kadar bakılırsa, bunların öyle gelişi güzel bir rastlantı eseri olmadığı görülüyor. Bunların boşu boşuna yaratılmadığı anlaşılıyor. Bu varlıkların her birinde üstün bir sanat ve letafet eseri, bir irade ve ihtiyar alameti görülmüş oluyor. Artık bu kadar yararlı olan bu güzel eserlerin ilim ve kudret ve hikmet sahibi olan ezeli bir yaratıcıya muhtaç olmadığını kim söyleyebilir? Şimdi biz bütün bu dış alemde varlıklardan bakışlarımızı çevirip kendi nefsimize ve duygularımıza bakalım. Vücudumuzun her parçası ve hücresi vicdanlarımızın bütün duygu ve kavramları şanı çok yüce olan büyük bir Allah'ın